Kiracı olup ev almak için biriktirdiği parayı e, bu miktara zekat vermesi gerekir mi demiş. Bir de hocam bu elinde bulunan miktarı olan kimseye haç da farz olur mu demiş. Buyurun hocam. Evet. E, önce e, tabi dini yükümlülüklerimizi e, mali bedeni olarak ayırırsak e, nedir? E, mali yükümlülüklerimizden birisi de zekattır. Zekatla yükümlü olabilmek için ne yapmamız lazım? Asli temel ihtiyaçlarımızın dışında hı hı. ve borçlarımızın dışında nisaba ulaşacak fazlaca bir mala sahip olmamız lazım. Nisap nedir diye seyircilerimizin bilgilerini arz hı hı. edelim. Yani bugün karşılığında 80.18 gram altına tekabül eder. Yani altın değil de bu ona şey, denk, denk gelen denk varsa, ondan sonra mali bir meblağı takabül evet. eder. Peki böyle bir birikim biraz borçları ve temel ihtiyaçlarının dışında dedim. Hı hı. Fazlaca böyle bir birikime sahip olan kişi ne yapar? Zekatla yükümlüdür. Zekatla yükümlü olduktan sonra haliyle ne olur? Bu kişi Ramazan'da sadakayı fıtırını verir kendisinin ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin. Hı hı. E, ayrıca bir de ne olur? Kurban bayramında kurban kesmekle yükümlüdür. Peki bu birikimleri yapan kişi biz birikimleri haybi eden öylesine biriktirmeyiz. Yani ileride bir ihtiyacımızı karşılamak için bir birikim yaparız. Hı hı. Ev almak veya araba almak veya çocuklarımızı evlendirmek, hayati bir başka bir şeyimizi yapmak için birikim yaparız. Peki bu birikimleri yaparken de yılı ve şartları oluştuğu zamanda zekatımızı da veririz. Eğer bir e, beyefendi veya hanımefendi ben ileride, Ev alacağım düşüncesiyle bir birikim yapıyor. Hı hı. Henüz o birikimin de ne yapmamış e, icraata koymamış. Evet. İcraata koymamış derken şundan bahsediyorum. Yani bir ev alıp da bir borcun karşılığı olarak birikim beklemiyor. Yani hı hı. herhangi bir taahhüdü söz konusu değil. Hı hı. Bir sözleşmesi falan değil. Yok. Peki bu durumda olan kişi ev içinde, araba içinde birikim yapıp bu birikimden hesabı geçiyorsa, aşıyorsa hı hı. haliyle buna her yıl zekatını mutlaka vermek gerekir.